a este. Kainat Bugün 25 Eylül Çarşamba Yıl 2013 Ay 9 Gün 268 Huzur Hızır pardon 143 1434 Hicri Zilkade 19 1429 Rumi Eylül 12 Günün tarihi 116 yıl önce bugün 25 Eylül 1897'de Amerikalı yazar William Faulkner Doğmuştu Faulkner güneş batınca kırmızı yapraklar duman adlı roman ve uzun hikayeleriyle tanınır 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Günün malumatı dünden devam. Terazi burcunda doğanlar 23 Eylül 22 Ekim. Yıldızınız Venüs güzellik sevgi ve güzel sanatları temsil eder. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz dengeli ve ölçülü olmak. Özelliğiniz Saygı ve zarafet Emeliniz olgunluk ve dostluk Amacınız zengin ve düzenli bir hayat Yenmeniz gereken huyunuz gösterişten hoşlanmak Terazi burcunda doğanların uğurları Uğurlu gününüz cuma Uğurlu sayınız 6 Uğurlu taşınız opal Uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, turkuaz ve mat renkler Uğurlu çiçekleriniz Unutma beni, pembe krizantem, pembe gül. Uğurlu kokularınız, gardenya, yasemin ve orkide. Büyük, Büyük saatli mı? marif takvimi. Zahide kurbanım of ne olacak halim Gene bir laf duydum kırıldı benim Gene bir laf duydum kırıldı benim Gelenden gidenden of haber sorarım Zaydem bu halta oluyor gelip Zaydem bu halta oluyor gelip Zeli de, deli deli gönlüm he de zeli çiçek dağda döktü. Mola zeli çiçek dağda döktü ola selim dolaştım alemi o oh, yi oh, gurbet oh. gezeli bulamadım zahir demde gül bulamadım zahir denden gün seni de kurbanım Hep bende kusur Zayde kurbanım Hep bende de kusur Eğer anam seni seni bana verirse ne yetmiyor, El kadar hasır ne mize yetmiyor, El kadar. Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete programı başladı Haftanın üçüncü programı bu Huzurlarda Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çovak'tan oluşan ekip var Ayrıca da Emre Gümüşer ve Dicle Tiryaki'den de destek alıyoruz Günaydın, Günaydın. Evet, bugün Birinci yıl dönümünde Neşet Ertaş ölümünün birinci yıl dönümünde Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi. Birinci yılında onu andık. Zahidem adlı türküsüyle. Bozkır'ın tezenesi olarak biliniyor kendisi. Ve etkilemediği. Çok az bu müzik alanında etkilemediği çok az insan kalmış olduğu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Ve kendisi kendisine sunulan devlet sanatçı da ünvanını da e, hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor diye reddetmişti. Önemli bir müzik düşünce duygu İnsanını da saygıyla alalım. Evet. Ona da bir günaydın diyelim bugün. Tarihte bugün neler olduğuna kısaca göz atacak olursak. 1956'ta bugün İstanbul'da geniş çaplı istimlak çalışmaları başlatılmış. Kaç kaç senesinde pardon? 1956. Gene yani geç bir tarih. Ondan önce de olmuştur muhtemelen. Yani kazdığınız zaman katman katman şey çıkıyor ya. ya tarih kalıntıları çıkıyor ya. Ama bu kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk örneği olarak kabul edilebilir. Modern anlamda. Modern anlamda evet. Adnan Menderes Demokrat Parti iktidarının önemli uygulamaları. Yoksa Ayasofya'ya bir minare koymak kentsel dönüşüm çalışması olarak nitelendirilemez mi? Hayır. De de değerlendirmesek daha iyi olur herhalde. Vatan, millet caddelerini Açmış ve başka şeyler yapmıştı 1959'da bugün Solomon Bandaranaike Sri Lanka'nın Başbakanı Bir Budist Rahip tarafından Tayyidu ve Somarama tarafından Ağır şekilde yaralandı Ve Ertesi günde hayata veda etmişti 1972'de Bir referandumda Norveç ...Avrupa Birliği... ...o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu... ...üyesi olmayı reddetmişti. Ve... ...böyle... haberlerimizde de... ...tarihte bugün benleri ...bugüne evet. bakalım şimdi. Canım, patlama yok, çatlama evet. da yok... ...çatışma da yok. Ya yani ufak tefek... ...etkileri olan... ...devam etmekte olan çok sayıda şey var... ...fakat bugün... Ayrı bir facia haberi yok. Diğer facialarının devamı e, var ancak şimdi şeylerden bahsedelim. Kenya'daki alışveriş merkezindeki operasyon sona erdi. Çok farklı türde birbiriyle çelişen açıklamalar geliyordu. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta Somalili radikal İslamcı Eşşebap ya da Elşebap örgütünün ...Başkent Nairobi'de düzenlediği saldırıyı sona erdirmek için... ...dört gündür devam eden, gece gündüz devam eden operasyonun bittiğini duyurmuş. Fakat gelen, yapılan açıklamalardan çok fazla bir şey anlamak mümkün değil. Bunu da itiraf etmemiz gerekiyor. Beş saldırgan öldürüldü, on bir şüpheli de gözaltına alındı diyor. Beş saldırgan bu varmış. Öyle diyor. Kenya saldırganları utandırmış ve yenmiştir gibi bir dil kullanmış. Bunda ne anlama geldi? Bu beş saldırgan karşısında Kenya, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özel harekat birliklerinden yardım istemişti ve ardından da dört gün Britain sonunda, yanında. evet ve dört dört gün sonunda bu şiddetli çatışmalar sonucunda bu insanları öldürdükten sonra kaç? Altmış. 5 ölümü 62 en az 62 61 öyledi. sivil ve 6 asker diyor 67 evet. 67 ölüyle beraber böyle bir facia böyle bir katliam yaşanmış oldu Gülekenye hükümeti bundan kendine pay çıkarıyor tekrardan evet yarından itibaren 3 günlük yaz ilan edilecekmiş alışveriş merkezinin çöken kısımlarından hala ceset çıkartılabileceğini de belirtmiş bu mantıksız yıkım ölüm Acı, kayıp hesabını tam anlamıyla soracağımıza son, son, söz veriyorum demiş. İntikamlı tekrar. Bu korkaklar işbirlikçileri ve patronları nerede olurlarsa olsunlar adaletin önüne çıkacaklar demiş. Saldırganların arasında bir İngiliz kadın 2-3 Amerikan vatandaşının da bulunduğunu belirtmişti. Bir İngiliz kadın 2-3 vatan, e, Amerikan vatandaşı 4 kişiydi. Zaten 5 kişilerdi bir kişi mi Somalili oluyor o zaman. Tamamen uluslararası bir saldırıyla karşı karşıyaymış o zaman kendi. Evet, çok acayip bir yani hiç daha henüz bu konuda net bir yorum yapabilmek için o konumda değiliz. Bir yandan da alışveriş merkezinin dedik dedik aranmaya devam edildiği gibi haberlerde geliyor. Ee, Kenya dışdir bakını Emine Muhammed PBS televizyonda konuşmuş Public Broadcast Service Amerika'nın ve Amerikalıların 18-19 yaşlarında Somali'li ya da Arap kökenli Minnesota ya da başka yerlerde yaşayan kişiler olduğunu söylemiş. Amerika İngiliz militanında bunu daha önce birçok kez yapan bir kadın olduğunu söylemiş. Westgate adlı çok lüks bir alışveriş merkezine düzenlenen bir saldırıda Kenya'nın Somali'deki operasyonlarına misilleme olarak gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Eşşebap örgütü 12 ila 15 arasında olduğu belirtilen vizanların geçen cumartesi günü başlayan korkunç bir saldırıyla binaya el bombalarıyla girdiklerini ve kalabalığa ateş açtıklarını söylemişlerdi. Müslümanların ayrılmalarına izin verilmişti. Bazı rehin durumları vardı. Onun da ne olduğu belli değil. Rehin alınanların herhalde rehin alınanlar varsa ve hepsi e, öldürülerek ele geçirildiyse, 5 saldırganında ve 11 şüpheli de gözaltına alındıysa rehin alınanların da öldürüldüğü sonucuna varmamız gerekiyor herhalde. Ölenler arasında 10 farklı ülkeden 18 yabancı bir de Elif Yavuz adlı bir Türk, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı vardı. Eşşevap Somali'deki askerlerini çekmemesi halinde Kenya'da saldırı düzenleneceği tehdidinde de bulunmuştu. Evet böyle bir tehdit vardı ve Şebap saldırı üstlendikten sonra Keniye'yi daha önce ülkemizi işgal etmemesi ve Müslüman katliamı yapmaması konusunda uyarmıştık. Onlara saldıracağımızı da belirtmiştik. Şimdi masaya oturmayı teklif etmesinler artık savaş zamanı diyerek de bir şekilde bu katliamların bu tip patlamaların ve bu tip operasyonların devam edeceği sinyalini vermiş galiba. Yani Star Gazetesi Star Gazetesi'nden aktardım, Time Türk'ten aktardım ben. Ee, Şevap Kenya'ya bu işgalinizin cezası başlığıyla duyurmuş yaptıkları bu saldırıyı da. Dört ee, bin Kenya askeri görev yapıyormuş. Sonuç vücudu altında. Evet, baya bir ciddi bir birlik yani. Evet. Ama görüntüler çok yani iç burkucu. Yani bir alışveriş merkezinde Facebook. Restoranların önünde sıraya girmiş insanların o sıradayken hayatını kaybettiklerini düşünün o kurşunlarla beraber ve e, oldukça yoğun bir bilançodan da bahsediliyor ama devamı gelecek mi benim kafam orada karıştırıyor yani o patlanı, patlatılan yerlerin altında insanların olup olmadığı gibi bir sorunsal var ortada ve kayıp olduğu söylenen kişiler vardı daha önce bu operasyon gerçekleştirilmeden hemen önce bunlardan herhangi bir bilgi yok gelen haberler arasında galiba. Evet, sayısız ölü ve cesetten bahsetmişti Elçevap grubunun sözcüsü. Günlerce süren çatışma sesleri, silah sesleri. Ölenler arasında Ganalı büyük şair Kofi Avunur da Avunur varmış. ...demokrasiyle verdiğine göre... Yani bir de mekansal alışadan değerlendirmeliyiz. Alışveriş merkezine yapılan bir saldırı bu. Beş kişi mi yapmıştı? Altın mı demiştik? Evet. Beş kişi diye hatırlıyorum ben. Beş kişinin yaptığı bir saldırı ve dört gün boyunca bu beş kişi... ...o alışveriş merkezindeki elindeki rehinelerle beraber... ...tutmayı ve bir şekilde de saldırıları püskürtmeyi başarabiliyor. Böyle bir alan haline geliyor artık insanların gündelik hayatında geçirdikleri evet. alanlar. Çok düşündürücü yani. On 11... ...şüpheli de var. Onların tabii şüpheli ne demek bu durumda? Onu da anlamak mümkün değil. Evet. Ya yani hiçbir şey anlamak e, kolay kolay net bir şeye sonuca vermek mümkün değil. İki ya da üç Amerikalı, bir Britanyalı kadın diyor. Evet. Yani Çeşitli bağlantılar kuruluyor. Henüz kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ama bağlamak isteyenler çeşitli yerleri bağlıyorlar. Mesela e, bu olayı şeye bağlamış. Star gazetesinin internet sitesi. Kenya'daki katliamda 36 yıllık İsrail bağlantısı. 36 yıl önce İsrail'de Kenya'da gerçekleştiren yine bir terör e, saldırısında e, Uganda'nın başkenti Kampala yakınlarında en indirilmesiyle başlayan bir uçağın e, ardından bir bağlantı bulmuşlar ama yani isteyen istediği şekilde o bağlantıyı yakalayabiliyor. Yeter ki niyetinin ne olduğunu göstermek istesin okuyucularına. Medyada da bu şekilde yansıyor galiba. Yani bir diğer taraftan da baktığınız zaman da 60'ın üzerinde ölü var ve bu ölülerin de oldukça trajik fotoğrafları var. Hiçbir şekilde sansürlenmeden bir şekilde gösterilmeden şok unsuru olarak da kullanılıyor galiba. Yani bu son zamanlarda, son yıllarda geçirdiğimiz en kanlı hafta sonlarından biri olarak kayda geçecektir evet. sanıyorum yani. Nijerya'da bir baskın olmuştu. Ee, Pakistan'da bir kilise saldırısı olmuştu. Irak'ta bir taziye çadırına, cenazeye giden insanların gittiği çadıra bir patlama olmuştu. Orada da e, onlarca insan hayatını kaybetmişti. 120'nin üzerinde insan ölmüştü orada da. Evet ve e, en sonunda Kenya'dan bahsediyor. Kenya'da da böyle bir patlama olmuştu ki Türkiye'de de cuma günü yapılmış olan bir roketlarla saldırı vardı. Her taraftan bir saldırı haberi geliyordu. Evet. Pakistan'da Peshawar'da Nairobi'de Irak'ta Nijerya'nın Borno eyaletinde ve tabi Suriye'de devam etmekte olan gündelik hayatın gündelik parçası olan e, karşılıklı öldürmeleri ...hiç buna ilave bile etmiyoruz. Evet. Ama kim yapıyor diye... ...soracak olursanız da... ...bu o, genel tanım itibariyle... ...radikal İslamcı terör örgütleri olarak nitelendirilen... ...örgütler yapıyor. Biraz önce saydığınız... ...bütün saldırıları. Galiba. Evet. Giderek de yükselişe geçmiş durumda. Bu arada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde... ...Kenya Başkan Yardımcısı... William Ruto... ...yargılanmaktaydı. Ee, savaş suçları... E, ...dolayısıyla... Ee, ve e, işin ilginç tarafı, e, başkan cumhurbaşkanı uhuru Kenyatta da e, uhuru özgürlük anlamına geliyor. Suahili'de bildiğim kadarıyla e, zaten ülkenin de adını taşıyor kendisi büyük Jomo Kenyatta'nın akrabası mı bilmiyorum. İlk Nijerya'nın ilk bağımsızlıktan sonraki bağımsızlık kahramanının bir akrabası mı onu da bilmiyorum ama onun da adı geçiyor o da yargılanıyormuş peki bu olaylar nerede olmuş bunu? hayır bilmiyordum şu anda bakıyorum bir şeyde askıya almış uluslararası ceza mahkemesi çünkü Kenya'daki 2007 seçimlerinden sonra korkunç kanlı şeyler olmuştu gayet iyi hatırlıyoruz bunu açık gazetede konuşma fırsatını bulmuştuk maalesef Oradaki büyük şiddet olaylarından dolayı onları düzenledikleri için yargılanıyorlarmış. Uhuru da yargılananlar arasında. Bu arada 5 Eylül'de buldum, şu anda buldum sizinle bu haberi söyledikten sonra bulduğum bir haber var. 5 Eylül'deki çıkan haber. Kenya'da parlamento ülkenin uluslararası ceza mahkemesinden ayrılmasını öngören teklifi kabul etmiş. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesinden de çekilmek istiyor Kenya. E zaten ya bir yandan da ve başkan yardımcısı evet, da orada yargılanıyor. Bir yandan da intikam e, naraları atıyorlar Somali'ye karşı. Somali'deki militanlara karşı. E, bu arada da İsrail, e, Amerika Amerikan Birleşik ve, Devletleri ve İngiliz Britanya komandoları da özel harekatçılar da orada bulunuyor. Yani dünyanın halini daha iyi tasvir edecek az bir az durum olabilir doğrusu. Hadi savaş suçluları ya da savaş suçlarıyla yargılanan e, suçlanan insanlar devletin başında ve devletin başında hala etrafı tehdit etmeye devam ediyorlar. Evet, asla cezasız en ağır şekilde cezasız kalmayacaklar diyor. Çok korkunç bir suç şüphesiz ama kim kimi nasıl yargılıyor? O da e, iyice karışmış bir vaziyette. Burada ilginç bir haber de e, şey, görmüştüm tekrar bulabilirsem ama bir rapor var. El-Şabab örgütüne tekrar odaklanılacak bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sessiz sedasız insanları Somali'ye yıllardan beri ilk defa olarak göndermeye başlamış. Oradaki büyük şiddet olaylarına rağmen suçluların iadesi gibi bir duruma başvurulmuş. Minneapolis Star Tribune gazetesinin göre, belirttiğine göre 33 Somalili Geçen yıldan bu yana oraya gönderilmiş herhalde muhtemelen yargısız bir şekilde e, ya hapsedilir ya da öldürülebilirler. Böyle bir tehlikeyi de göze alıyor olmalı Amerika Birleşik Devletleri bilemiyorum. Somali'de en fazla göç veren ülkelerden bir tanesi. Yani ülkemize de gelen birçok Somalili var. Oradan da Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Sebebi de malumunuz. Yaşanmakta olan açlık en temel sebep karınlarını doyuramamak gibi bir problemle karşı karşıya Somaliler fırsatını bulan ülkeden kaçıyor. Fırsatını bulamayan da işte bu radikal örgütlerle bir anda da yolsuzluklara bulaşmış ve adı çok sıkça anılan hükümet arasında kalıp ezilmeden hayatını geçirmeye çalışıyor. Böyle bir ülke haline geldi Somali sonunda. Evet, tam anlamıyla dünyanın da bu hale gelmekte olduğunu ve daha da bunun işin kötüsü, daha bunun başlangıç olabileceğini gösteren de haberler ve raporlarla yüzeyiz. Bunlardan en önemlisi belki de günün tayin edici önemdeki haberi de şu, artık yani neredeyse bir klişe basmak alıp bir laf haline aldı. Yani dünya hükümetlerinin birçoğu işte Somali'deki gibi, ...ya da şimdi Kenya'da da gördüğümüz gibi... E, ...çevrecilerin ve bilim insanlarının iklim değişikliğinin... ...artık e, bugünkü genç kuşağı ve bundan sonraki kuşakları büyük bir tehdit altında... E, ...bırakacağı yolundaki uyarılarına kulak asmıyorlar. Bu klişe şimdi büsbütün gerçekleşiyor çünkü... Ee, Oxfam International Yardım Kuruluşu bir rapor yayınladı ve böylece basma kalıp dediğimiz klişe lafların da aslında tamamen gerçekleri yansıttığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü küresel ısınmanın çocuklar üzerinde özellikle böyle e, gelişme yolundaki Somali gibi ülkelerde ya da yoksul ülkelerde e, ve yoksulluğun ağır şekilde vurulduğu yerlerde korkunç sonuçlara yol açacağını gözler önüne döken bir rapor olmuş. O insanın okuması bile zor geliyor. Yani bir senaryoda UNICEF'te katılmış işin içine iki İngiliz yardım kuruluşu Oxfam ve UNICEF iklim değişikliği gelecek nesiller üzerine korkunç çıkıcı etkileriyle ilgili raporlar açıklamışlar. Şimdi bu cuma günü hükümetler arası iklim değişikliği grubu ya da paneli IPCC, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili son raporu açıklayacak ve insan faaliyetlerinin büyük ölçüde de fosil yakıt kullanımının, iklim değişikliğinin ana sebebi olduğu yönünde artan güveni de göstermesi evet. bekleniyor. O Yeşil Gazete'nin bir çevirisi bu. Ee, orada da bulabilmek mümkün. Oksolman'ın raporunu biraz daha detaylandıralım istiyorsanız. İklim değişikliğine bağlı olarak 2050 yılında dünya çapında her 5 kişiden birinin açlık tehdidiyle Açlık tehdit altında olacağını, çocukların yetersiz beslenme oranı ise %20 oranına, oranına artacağını söylüyor. Yani biraz önce dediğiniz gibi Somali gibi olacak. Yani şu andaki Somali'nin halini alacak dünya deniliyor galiba. Evet. Ve kuruluş ayrıca mısır ve buğday veriminin iklim değişikliği olmaması durumu ile kıyaslandığında... ...2050 yılında mısırın %3.8, buğdayın %5.5 oranında, tarım veriminin ise %10 ile... %20 oranında düşeceğinden bahsediyor. %20 oranında düşen bir tarım veriminden bahsediyoruz. Evet. Yani tamamen dünyanın bir felakete doğru dört nala koştuğunun belirtilerinin oldukça objektif nesne bilimsel bir dille ortaya koyuyorlar. Soğuk bir dille ama bu asıl insanı üşüten, ürperten de bu oluyor zaten. Yani beslenme oranı ...her beş kişiden biri... ...açlık tehdidi altında olunca... ...milyarlarca kişiden bahsediyoruz... ...özellikle de çocukların durumu... ...çocukların da yüzde yirmisi... ...yani her beş çocuktan biri... ...yeterli beslenemeyecek hale gelecek... ...2050 yılında... Evet. ...yani sokakta gördüğünüz aç. beş çocuktan... ...birinden bahsediyoruz... Evet, ...aç yani... Sokağa, evet. ...yatağa aç gelecek... ...ertesi gün ne yiyeceğini bilmeyen... ...çocuklardan bahsediyoruz... ...her beş çocuktan biri... yani. ...dünyanın nüfusu o zamana kadar... ...9 milyar filan olacak herhalde... 2050'de Yani... ...çok milyardan bahsediyoruz. Evet çok milyardan bahsediyoruz, bahsediyoruz. Ve bu milyarlarca insanın... ...gıda... ...ihtiyacını karşılayamayacak olan bir dünyadan... ...bahsediyoruz. Evet yani... ...2013'te doğan bebekler... ...bu sene doğan çocukların... ...2030'da... ...yani kaç, 17 yaşına geldikleri zamanda ergenliğe ulaşmadan iklim değişikliğinin en kötü etkilerini hissedeceğini Hindistan'da, Mozambik'te yani Asya'da, Afrika'da ve Filipinler dahil olmak üzere Hindistan, Mozambik ve Filipinler en savunmasız iklim değişikliğine karşı 10 ülkede 600 milyondan fazla çocuk bu durumda olacak. Bu daha 2030'dan bahsediyoruz yani bundan 17 yıl sonrasından sıtma, ishal gibi hastalıklarla çocuk ölümlerinin de artacağını belirtiyor. Ayrıca seller, fırtınalar, heyelanlar ve küresel ekonomik kayıpların toplam maddi hesabını da şöyle bir yapmışlar 122 milyar avroya ulaşacakmış gene aynı tarihte evet, evet galiba o %1'in içinde değilseniz muhtemelen etkilenmeniz etkilenme oranınız gene bu rakamların daha üstünde olacaktır yani o muazzam göç dalgaları ve çıkan savaşlar su savaşlarından tutun da birçok olaydan ötürü dünyanın tamamı bu olaylardan etkilenecek yani sadece Afrika ya da Asya'daki birkaç gariban değil dünyanın geneli etkilenecek bu olaylardan diye düşünebiliriz evet. Evet, kesinlikle tabii. Ve bunun... Bu da aslında... ...birbirlerini etkileyen... ...yani bir de şey var... ...zincirleme etki denen bir şey var tabii... ...bilimsel... ...bütün fizik kurallarında olduğu gibi. Yani bir yerdeki bir olay... ...başka olayları da tetikliyor. Dolayısıyla böyle bir analiz yapmak... ...tam bir analiz yapmak imkansız aslında. Evet. Birbirlerini tetikleyerek geliştiren olaylardan. Bu, Ama şunu... Onun için İyimser bir e, muhafazakar bir hesap olarak da şey yapılabilir. Her zaman öyle çıkıyor çünkü. Bütün Sorun... tahmin edilenlerden çok daha fazlası çıkıyor. Evet sorumluluğunun kim olduğunu biliyoruz ama belki burası en açık kısmı. Yani o %1'lik kısımdaki insanlar ve fosil yakıt şirketleri dünyayı 2030 yılında biraz önce söylediğiniz duruma getirecekler. 2050 yılında ise dünya tarımının %20'lik bir verimsizliğe düşmesine sebep olabilecek Adımları atıyorlar şu anda. Hali hazırda şimdi atıyorlar. Ve şeyi de gördük mesela Suriye'deki bu cehennemi yani hakikaten ancak cehennem kelimesiyle tasvir edilebilecek olan çatışmalı şeyde çok sebebinin 2006'da başlamış olan ve hala etkileri gitmeden devam eden kuraklığın ve bunun yarattığı tahıl ıı, üretiminin gıda yetersizliğinin gıda fiyatlarının yükselmesinin insanların şehirlere kaçmak zorunda kalmasının orada da mültecilerle rekabet halinde aş ve iş bulamadan sefil durumda yaşamalarının sonunda bazı patlamalar olunca yani sosyal patlamalar olunca onun bastırılmasıyla da iç savaşa gittiğini evet. ve bugün yüz binin üzerinde insanın öldüğünü Belki de çok üstüne çıkmış durumda ee, ve onun ötesinde de milyonlarca insanın e, ülke içinde ve dışında evet. yersiz yurtsuz göçmen durumuna ebediyen artık yerine dönemeyecek duruma düşmüş olan İnsanlar sürüsün. Sadece, sadece Suriye'de değil. Biraz önce saydığımız ülkelere tekrardan bir bakalım. Pakistan. Pakistan'da o depremin ardından gelen devasa sel olayları üzerinde zaten iklim ve dünya sebeplerinden ötürü, dünyevi sebeplerden ötürü insanlar zaten sersifil ve açıkta kalmışlardı açlıkla bir şekilde pençeleşiyorlar hatta hatta yeni bir deprem daha oldu Pakistan'da o da korkutucu bir hale getirdi durumu Nijerya Nijerya'da da gene iklim olaylarından ötürü yüzlerce yüz binlerce insan tekrardan evlerinden olmuştu Somali'ye baktığınız zaman zaten tamamen mikrokozmosu olacak... ...gelecekteki Türk dünyanın diyoruz. Ve Irak yine Irak'ta da aynı şekilde bir verimsizlikten söz ediliyor. Ve bu olaylara baktığımız zaman... ...bu patlamaları çatlamalara ve katliamlara baktığımız zaman da... hepsinde de iklim olaylarıyla alakalı bir bağına ve paralelliğini de görebilmek mümkün oluyor galiba. Evet ve asla bu küresel korkunçluğun giderek sebebi olduğu açıkça ortaya çıkmış olan bu durumu durdurmak için hiçbir şey yapılmadığı gibi Kanada gibi ülkeler mesela işte katran kumulları diye adlandırılan mesela tamamen konvansiyonel dışı petrolleri bulmak için ve Suudi Arabistan'ın yerini alacak kadar yüksek neredeyse petrol bulmak Alışılagelmemiş yöntemlerle toprağın canını çıkararak kumdan petrol çıkaran ülkeler devam ediyorlar. Evet Avustralya'yı da unutmayın bu arada sadece petrol değil aynı zamanda kömür, kömür de tabii. insanların ve dünyanın ciğerini mahvetmeye devam ediyor. Avustralya'da yeni gelen hükümette bu kömür yani Avustralya'yı biliyorsunuz dünyanın en fazla kömür ihraç eden ülkesi başta Çin olmak üzere birçok yeri e, kömür ihraç ediyor. Yeni gelen hükümette bu şirketlere sübansiyonların daha fazla artılacağına, daha fazla kömürün gönderileceğinden bahsediyordu. Yani daha da kötü. Üye tabiat harikası olan Great Barrier Reef diye adlandıran mecan kayalıklarında oradaki yeryüzünün en büyük hayat çeşitliklerinden birine sahip yere de molozların hafriyatlıktan çıkan bütün moloz ve yıkıntıların oraya döküleceğini de ...öğrenmiş bulunuyoruz. Evet. Modozları şeye döküyorlar... ...riflere, büyük bariyere döküyorlar. Liman. Da kömürleri e kömür içine gönderiyorlar. Liman yapmak için. Evet. Kanada'da... ...petrol, şey... ...bütün toprağın canını çıkardıktan sonra... ...onu... E, ...Kızılderililerin... ...yerlerinde evet. bulunduğu yerlerde... ...işi bitiriyor. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde... ...ben de yapacağım, ben de yapacağım, ben de daha fazlasını yapacağım... ...bu fosil yakıtlar konusunda diye... ...sıraya girmiş bekliyorlar. Son bir haberle bunu bitirelim. Çok iç karartıcı olmakla beraber muhakkak göz önünde tutulması gereken bir şey bu. Dünyanın hava kirliliğinden ölmeniz muhtemel yerleri nereleridir diye de bir NASA'dan gelen bir şey var. Bunun cevabı Türkiye dahil birçok yerinde. yani Doğu Çin, Hindistan, Endonezya ve Avrupa gibi yüksek oranda kentleşmiş yerler en koyu renklerle boyanmış bir harita var. Böyle Her yıl bin kilometre karede bin prematüre ölüm yani beklenenlerden çok daha önce çeşitli solunum yolları ve başka hastalıklardan ölümün gerçekleşmesi gibi yüksek oranda tahribatın haritası çıkarılmış. Ee, 1850'lerden beri azaltmayı becerebilmiş alanlar mavi. İyi haberler bunlar. Öbür şey sarı ve kahverengi alanlar. Kirliliğin yoğun olduğu yerler. Ve yer e, bilimci Jason West kirli atmosferin temsili resmini haritasını çıkartmış. Ve durum çok ciddi bir problem halinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu. ...bariz etkilenen Çin, Kuzey Hindistan'da farklı kuşaklarda yüksek oranda prematüre ölümler çıkıyor. Yani şöyle bitiyor, hırıltılı solunum seslerini uzaydan bile duyabilirsiniz demişler. Yani hatırlıyorsunuz Çin'de uçaklar inemiyordu hava kirliliğinden ötürü ortaya çıkan o zift e, havasından, o zift gibi olan havadan ötürü. Endonezya'da çıkan orman yangınlarını geçtiğimiz Haziran ayında anlattık galiba. Haziran'da mı anlattık? Haziran'dan önceydi galiba Sumatra adasındaki çiftçilerin palmiye ekmek için o ormanları nasıl yaktığını ve ardından üç ülkeye Çin ya özür dilerim Endonezya Filipinler bir de e, Malezya'ya sıçrayan yangınları insanların bu üç ülkede sokağa çıkamadığını net bir şekilde anlattık ve da bunların üzerine gayet net bir şekilde konuşmuş ülkelerden ülke beğenin diyor. Siz beğendiniz mi bu ülke? Beğendim. Neresi? Söyleyemem. Bence Aynen. İzlanda Her, olabilir Herkes oraya kaçar sonra... İzlanda olabilir ben Uzun İzlanda olduğuna duydum Kaçmak isteyen varsa eğer Bir şey söylemeyeceğim Tüyo e, vermeyeceğim e, Şimdi bir ara verelim Bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz Açık gazte. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazte devam ediyor Saat 8.40 tam 9'a var Ve biz Yürek daraltıcı haberler arasında slalomumuzu sürdürüyoruz. Tabir caiz ise eğer. Bu arada şeyi de e, kısaca ekleyeyim. Kuzey Ormanları, Üçüncü Köprünün bir zamanlar katliam olacağını söyleyen böyle bir şeye girişmenin Başbakan'ın e, sonradan da e, bütün fikrini değiştirerek ...kalkınmanın medeniyete giden en önemli yollardan biri olarak sundu. Üçüncü köprünün yapılması için kesilen ağaçları dolaşan... E, ...Kuzey Ormanları Savunma Ekibi... ...bayağı ciddi bir e, film, video çekmiş. A aklın, hayalin zor, kavramakta zorlanacağı bir yıkım, kesim var. yol Çok yani... Ortasında kamyon yolunun bir ince çizgi gibi kaldığı çok geniş bir alanı 50 metrelik belki bir şey ormanı böyle tamamen içinden geçen binlerce on binlerce ağacı yok eden bir gelişme tırnak içinde gelişmeyi gösteriyor. Ve gelişmeye de e, çıkan, ortaya çıkan hayati sonuçlara da biz zaten bunun telafisini yapıyoruz bir başka şekilde diye cevap veriliyor. Evet. O telafisi evet. yapılan yerler de aynı şekilde yanmaya devam ediyor. Örneğin Balıkesir'de yanlış hatırlamıyorsan geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarının durduğu nokta e, 2007 senesinde burada bir orman yangını çıkmıştı tabelasının hemen önüydü. ...yani bir yandan ekiliyor, bir yandan yakılıyor... ...tekrardan bir dönüşüm haline geliyor... ...zaten o. ağaç dikerek... ...bir yerdeki ormanı telafi etmenin... ...geçerli olabileceğini... ...düşünen tek... ...ender ülkelerden biri Türkiye olmalı... ...yetkililerde böyle bir şey yok... Çünkü. ...şöyle bir durum var... ...Çin, Hindistan ve Türkiye'den bahsediyorduk galiba... ...bu dünyanın önde gelen kömür... ...yakıtlı... ...santral kuran ülkelerinden... ...bu üç ülkede aynı stratejiyle yola çıkıyor galiba... Bir yandan kömürü veriyor bir yandan da orman e, aralık arazileri bu şekilde arttırmaya çalışıyor e, birbirleriyle aynı kaderi paylaşan 3 ülkeden bahsedebilmek mümkün galiba bu konuda sadece Türkiye değil dünyayı, Yok, tabii, değil. dünyayı kirletmeye zaten tamamen aday olmuş 3 ülkeler bir yandan da kendi bu PR çalışmalarını yapmak için de böyle or, ormanlık arazileri biz nasıl da büyütüyoruz şeklinde çeşitli açıklamalarda yapıyorlar. Evet, büyük de bir yavaş yavaş gelişen önemli, büyük bir tepki olduğu da söylenebilir. En önemlilerinden biri de bunun. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetiminin bir emisyon anlaşmasını Kanada'yla bağlayabileceği dedikoduları ayuka çıkmış durumda. Bu Keystone XL diye Tarsand petrol boru hattı yani kum petrolleri diye adlandırılan tümen işte ağır petrol, en kirli yakıt olan petrolü çıkartmak için ve 25, Amerika Birleşik Devletleri'nden 25 çevre kuruluşunun liderleri milyonlarca üyelerinin desteğini alarak ve en az 75 bin, bu da tarihte ilk defa oluyor, çok önemli bir gelişme aslında. Dark zamanda kısa paslaşmaların örneklerinden biri Common Dreams'den de rahatlıkla okuyabilirsiniz. İyi bir haber var o konuda. E, artık şey sivil itaatsizliğe girmişler ve salı günü dün başkana da böyle bir anlaşma kesersen, anlaşmaya varar, varırsan Kanada'yla e, ağır bir ihanet sayarız bunu e, ve çok o, ciddi şekilde hesabını da sorarız diyorlar. Bu, bu tavır da ilk defa bu kadar büyük kitleler tarafından desteklenen ağır bir, kuvvetli bir tavır var. 350 ol, Greenpeace, Friends of the Earth, e, National Resources, Defense Council, Sierra Club ve e, bunların dışında e, iyi bilinen yeşil gruplardan 20 başkası ...Sana da kendi başının çaresine baksın karbon kirletmesini başka yerde yapsın istiyorsa bizi bizi bu işin içine sokamaz diyorlar. Ve hapse girmeye hazırız diyen 75 bin imzalı bir dilekçe var. Bu da yani tarihte en der görülen şeylerden biri. Bakalım ne yapacaklar. Evet... Ee, toprağın zehirlenmesi sadece şeyle olmuyor biliyorsunuz. Katran kumullarından çıkan petrollerden olmuyor. Ya da bu tip fosil yakıtlardan olmuyor. Yeni bir sistemden de bahsediliyor. kaya gazı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bunun önünü, e, başını çeken ülkelerden ikisi. E, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da e, gitmiş temaslarda bulunmuş. Bu e, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Ve e, ziyaret e, sonrasında... Türkiye uçuracak beş kaya beş gaz kuyusuyla tekrardan faaliyete geç, ya, tekrardan değil, yeni faaliyete geçebilecek bu gaz kuyularının müjdesini vermiş kendisi. Türkiye'nin kaya gazı potansiyelini bu alanda tecrübeli şirketlerle birlikte ortak çıkarmak istiyoruz demiş. tecrübeli şirketleri biliyorsunuz kim olduğunu. Enerji ithalatımızı azaltacak her kaynağın peşine düşmeye ve sonuna kadar değerlendirmeye kararlı izliyorlar. Ya benim hatırladığım kadarıyla zaten şey mesela Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi e, ya da Kuzey Kıbrıs'ta aynı şekilde e, bir kaya gazı rezervi ortaya çıkmıştı. E, Doğalgaz rezervi uçurdu mu peki şeyi Kıbrıs'ın e, batısını, güneyini. Hayır sadece Uçmadı, şey. Amerika, yerde duruyor. Amerika ile Kanada'ya uçuracak bu fracking denen işte hidrofracking yöntemiyle kayaçları e, patlatıp e, kimyasal maddelerle e, bu yatay bir patlatma yöntemiyle yapılıyor. Amerika ve e, Kanada'yı uçuracak da Amerika ve Kanada'nın halkını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Kanada'da yaşayan insanları Uçurmayacak galiba Hayır, o birkaç tane bütün, şirketi bütün, Sadece şirketleri Kendisi ve... zaten söyle bu alandaki tecrübeli şirketlerle Birlikte ortaya çıkarmak istiyoruz diyor Taner evet. Yıldız'la Türkiye'de de aynı Bir kadar ortaklığı görülecekmiş galiba ve bu, bu inanılmaz ilginçlikte bir haber aslında Akşam gazetesinde Amerika'dan dönen kaya gazı Uzmanları sahaya iniyor şeklinde Bir sportif Bu aralar şey ya Şey gibi verilmiş evet. Sportif demeçler ve böyle sahaya iniyorlarmış. Türkiye kaya gazı çalışmalarını hızlandırdı. Eğitim için Amerika'ya giden Türk uzmanlar sahaya indi diye bir haberdi bu. Hızlanmışlar. Ve şeyler var, illüstrasyonlar var. Delme platformu, delme aşamasını anlatıyor. Nasıl yapılıyor? Bir kuyuyu delmek için 3-6 hafta süre var. 4000 metrelik kuyu için rekor 7,5 gün. Akifer suyu kaldıran taşın derinliği ortalama 100 metreymiş. Koruyucu var suyun kirlenmemesi için üç çelik çerçeve zemine gömülüyor. Ama bütün dünyadaki bu kaya gazı denen şeyin e, fracking, e, İngilizcesi fracking, bu kayaçları patlatmanın bedelinin e, şimdiki kuşakları da yaşayanları da e, yerle bir ettiğini gösteren sayısız şey var. Başta Yoko Ono olmak üzere çok sayıda Wally Nelson gibi önemli müzisyenlerin filan da aralarında bulunduğu. Büyük bir hareket de var Amerika'da ve Kanada'da devam ediyor. Ama işte ondan sonra kırma aşamasına geliyor. Su, kum ve çeşitli ne, 100 barın üzerinde bir basınçı gönderiliyor üzerine enjeksiyon aşaması var filan böyle. Kırılmalar. Yani hedef Güneydoğu ve iç Anadolu'ymuş. Böyle bir ...şey veriyor... ...yabancı şirketlerle iş birliği olacak... ...Şel şirketinden beş kuyu... ...özel ekip seri sondaj yapacak... Ya ...isim birincisi işte şöyle... ...oyunun kurallarını değiştirecek, şey. değiştirecek... ...sistem böyle çalışıyor diye... ...karışım yüzde doksan su... ...yüzde dört buçuk kum... ...yüzde yarım katkı maddesi diyor... ...yüzlerce... ...zehirli maddeden bahsediyoruz... ...katkı maddesinden... ...ve depolara giden... ...boruyu gösteriyor binlerce metreküp gaz üretebiliyor diye. Dünyada Amerika'nın tamamen Suudi Arabistan'ın yerini alacağı ve Kanada'nın işte böyle alışılmamış yöntemlerle su, ömür boyu devam ettireceklerini evet. gösteren yani bunların tükenmesi çok daha uzun sürecek ama bunların kullanılması halinde de insanın zaten tümünü dünyanın ...sonunu ilan ettiğini de biliyoruz. Sadece ensin değil. Bakın şu cümleden... ...tahmin edin. Bilin bakalım kim... ...bu e, tokat gibi yanıt... ...bu yaşanan gelişmelere tokat gibi... ...yanıtı vermiş olacak. O meşhur cümleye aktarıyorum. O meşhur... ...Kızılderili sözünde olduğu gibi... ...elimizdeki kağıt parçalarının... ...yenmediğini görecek ama o zaman... ...çok geç kalmış olduğumuzu anlayacağız. Şunu hepimiz biliyoruz ki bizler... ...bugüne, bugün yaşananlara... ...karşı sorumlu olduğumuz kadar geleceğimize ve gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Dünyamızın 50 yıl, 100 yıl sonra da 100 yıl sonra da yaşanabilir bir halde olmasını istiyorsak farklı bir dünyayı, farklı bir ekonomik anlayışını çocuklarımıza miras bırakmak zorundayız. Burası bir ikinci kısmında geçiyorum. Kendi iktidar hırsları için çocukları dayıkat edenlere göz yumanları, bunu görmezden gelenleri, bunu sırtına dönenlerin çocuklarına ve torunlarına bırakabilecek yaşanabilir bir dünya olamaz. Farklı bir dünyanın mümkün olabileceğine ben yürekten inanıyorum. Farklı bir ticaret anlayışının farklı bir ekonominin ağır olduğuna ben yürekten inanıyorum. Kim demiş olabilir? Ben biliyorum bunun cevabını. Bilmiyormuş gibi yapamayacağım. Başbakan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Geçen gün de yaptığı konuşmasında bu cümleleri sarf etmiş. Tekrardan Asya Pasifik Perakende Kongresi ve Fuarında konuşmuş. Dünya bu şekilde giderse dolar, avro, yen, yuan, ruble, Türk lirası bir gün insanların elinde sadece birer kağıt parçası olarak kalacak demiş. Evet, bu sadece yok ona değil. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın evet, bu şeyin lazım yer, galiba. ama yok onu üçüncü köprüleri falan ve bütün bu alışveriş merkezlerini falan yapan kişi değil ormanları kesen aynı zamanda çok çok büyük bir kişilik yarılmasından değil bahsediyoruz arada sırada çıkıyor böyle değil mi mesela Birleşmiş Milletler Orman konuşmasında o efsanevi konuşma yaptığını hatırlıyor musunuz ormanların ne kadar değerli ve geri getirilemez değerler evet, olduğundan dışarıya doğru uluslararası toplantılarda öyle konuşuyor sonra gelip burada kalkınma destanları anlatıyor çok ilginç bir şey de bu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız işte bir yandan bu kaya gazını savunurken yani TPA Trakya'daki bir pilot projeyle tek başına kaya gazı arama faaliyeti yapmak için çalışıyor. Çatlatma yapılıyormuş eski kuyularda filan. Bunları anlatırken bir yandan da bakanın Yıldız'ın kucağına kızını bırakıp giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Evet. Hikayenin bir de bu kısmı var galiba. Kayseri Gaz Skada, merkezi komuta merkezinin açılışını yaparken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, tesisin benzerini Almanya'da gördüm. Buradaki daha güzel demiş, daha gelişmiş demiş. Köstekli Saat hediye edilmiş Kayseri Gaz Yönetim Kurulu tarafından kendisine. Ondan sonra Kayseri Şeker Fabrikası'nın alım kampanyasına katılmış. Pancar alım filan. Tüm gayretimiz gelecek nesillere sizlerin torunlarına daha iyi bir ülke bırakmak demiş. Bu da insanı şaşırtacak kadar e, tuhaf bir cümle. ve Bu arada da tören sırasında yerinde oturan Bakan Yıldız'ın yanına gelen I.T. adlı kişi kızını burada bırakıp ayrılmak istemiş. Bakan Yıldız'dan da kızımı okutun ben okutamıyorum demiş. I.T. ne olmuş dersen güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılmış. Hikaye burada bitiyor. Ee, yok. Bakan Yıldız da I.T. ile yakından ilgilenmiş. E, bitmiş işte. Sonra da Sadece bir tane mi programın ardından ilçeden ayrılmış. Sadece bir tane Iğitay olduğunu düşünürsek gerçekten de devam ediyor yani. Bakın ilgilenmiştir ardından gelebilecek böyle paketlerle ve erizak yardımı. Ona da ilgilendiğini gösteren deresine. bir şey yok. Yakından yok. ilgilendi Ama diyor sonra da programın ardından ilçeden ayrılmış. Oldukça travmatik bir durum değil mi aynı zamanda Taner Yıldız için? Birisi geliyor ve çocuğunuzu sizin önüne bırakıp gidiyor. Ben bu çocuğu okutamıyorum. Siz okutun diye bırakıp gidiyor. Yani benim başıma gelse bir olay böyle bir olay. Bir iki ay herhalde bu travmadan çıkamazdım. ...bir yerde yanlış yapıldığını düşünürdüm... ...eğer benim parmağım ya da benim payım varsa bu işte. Hem de gelecek kuşaklara... ...büyük nurlu ufuklar vaat eden... ...bir konuşma yaptıktan hemen sonra... ...oluyorsa bu o, hakikaten... ...zor olurdu. Evet. Neyse... ...ne diyeceğimi bilemiyorum ama... ...çok vahim bir durum. Bir başka konuşmadan bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde... Birleşmiş Milletlerle Birleşmiş Milletler toplantısına katılıyorlar ee, Amerikan başkanı tek başına askeri müdahale Suriye'ye barış getirmez demiş Obama Amerika'da e, çok süresini 3 kat aşan bir konuşma yapmış Obama artık, Dolmuş artık değil mi? Ama bütün devlet başkanlarına te, temsilcilerine orada ayrılan süre bellidir onu aşamazsın yani bu büyük bir terbiyesizliktir Hı. yani görülmemiş bir e, teamüllere aykırı şey. 45 dakika kadar konuşmuş e, ve e, olağanüstü bir mesaj vermiş dünyaya. Amerika e, evet istisnaidir, herkesten farklıdır ama emper, emper, emperyal değildir. <gülüyor> Emperyalist değildir demiş. Yani bildiğimiz böyle 18. yüzyıldaki, 19. yüzyıldaki emperyalizmle bağdaşmayan bir emperyalizm olmadığına hemfikir de? Fakat hmm. yani şirketler hmm. üzerinden gerçekleştirilen bir emperyalizmi de unutmamak i̇şte gerekiyor. onu anlatmamış. Bu arada da e, Abdullah Gül'ün konuşmaları da var. Onu Gezi Parkı özelde mi değinsek? Evet ama şurada bir söyleyelim yani Merrill Lynch'in yatırım bankası Merrill Lynch'in toplantısında konuşmuş. Gezi'den gurur duyuyorum demiş. Hayır Gezi'den gurur duyuyorum dememiş. Yanlış okuyorsunuz. Star gazetesinde öyle değil lütfen. Ee, öyle demiş diye yazıyor gazetelerin bir kısmı. Gazetelerin yani. bir kısmı da farklı bir şekilde yazıyor. Beşinci caddede lastik yakılsa New York polisi nasıl cevap verir diye. Ben etmiş, olduğunu şimdi çevre bilinciyle ortaya çıkan bir olayda Türkiye geliyor 10-15 yıl önce Türkiye neyle gündeme gelirdi şimdi neyle geliyor çevre bilinciyle demiş. Evet Cumhurbaşkanı Gül New York'ta geziyi soran ABD'lilere sert çıkmış 5. caddenin ortasında lastik yakıp barikat kursalar New York polisi ne yapardı İstanbul polisi de aynı şeyi yapıyordu demiş. Sevgili dinleyicilere seni şikayet edeceğim. Sabote ediyorsunuz yayını. Asıl siz yayını sabote ediyorsunuz. Bunlar gerçekler. Star ile taraf gazetesini karşılaştırmayalım şimdi ama böyle bir durumu var. Ne tarafından tutursanız elinizde kalacak bir demeç değil aslında ama herkes kendi yöntemine, kendi tarafına göre galiba yorumlamış. Demiş Demek. mi dememiş mi? Asıl önemli. Yorum meselesi değil ki şimdi tarafta ve Gezi başka medikallide görüyorum. Bu demeci mi? Efendim. Gezi olaylarından gurur duyuyorum demecine mi? Evet. Onu demiş. Ama yani Star gazetesinde dememiş. Yeni Şafak gazetesinde dememiş. Dememiş. BM için, Birleşmiş Milletler için utanç verici demiş. Ee, şey için. Suriye'deki iç savaş için. Ee, böyle işte çok gezi olayından gurur duyarım demesi ilginç. Akşam gazetesinde de dememiş öyle. Öyle mi? Akşam gazetesinin bu arada yok. sahibi yok hala değil mi? Yok ama ıı, akşam gazetesi iki arada bir derede kalmış. Bu ve benzeri olayların <gülüyor> başlangıcıyla ilgili gurur duyarım demiş. İşte ne, ne olacağını bekliyorlar. <gülüyor> ...ne olacağını bilmiyorlar. Yani kim gelecek... ...gazetenin başına sahibi kim olacak. En son... Limak ve Cengiz ortaklığı vazgeçmişti... gazete almaktan. Onların da kafası... ...karışık. Hangi tarafa doğru yönümüzü... ...çevirsek diye. Ortada gayet güzel... ...başarılı bir gazetecilik örneği vermişler... ...açıkçası. Evet. İlginç... ...olmuş doğrusu. Ee, peki. Ee, şey yapalım son bir de daha var onu da verelim belki Gezi Parkı özel programında tekrardan değinebilme fırsatı bulabiliriz. Başbakan Erdoğan birileri barbarlık yapıyor diye pısmayın birileri barbarlık yapıyor diye pısmayın diye seslenmiş gençlere. Yani ülkesinde polisler tarafından polislerin silahından çıkan mermiler tarafından öldürülen yine polisler tarafından linç edilerek öldürülen bir ülkenin gençlerine Barbarlık yapıyorlar diye pısmayın şeklinde bir açıklamada bulunmuş yani bir yandan da düşündüğünüz zaman bu şey kime seslendiğini orada da tekrardan bu Star gazetesi ve diğer gazeteler Star akşam Yeni Şafak gazetesi ve diğer gazeteler arasındaki ayrımda ortaya çıkabilecek gibi durmuyor belli kimye söylediği inançlarınıza birileri barbarca yıkıp yıkıyor diye pısıp geri atmayacaksınız. İnançlarınıza dolayı sıkılmayacaksınız şeklinde de. Belki ona de de, de, e, deyinmiş, evet. e, Bu arada e, şey haberini de verelim. Ölümcül bir, büyük bir deprem oldu. Pakistan'ın Baliyucistan bölgesinde 7-10'da 7 ya da bir başka e, ajansa göre de 10da 8 büyüklüğünde en az 30 kişinin öldüğü Güneybatı Pakistan'da büyük bir depremden bahsediliyor. Van'da da depremzedeler ölüm orucuna başlamışlar. Açlık krevindeler 17. gününde 20 depremzedede ölüm orucuna girmiş durumda. Tüm başvurularına rağmen yetkililerin konut sorunlarını çözmediğini belirtmiş depremzedeler. Sesleri duyulana kadar ölüm orucunu sürdüreceklerini bulamışlar. Korkmuş bir şey. Çocuklarımızı da okula göndermeyeceğiz diyorlar. Evet. Çocuk bir, demişken bu arada bir tane daha haber vereyim de çok özür dilerim. İran'a eğitime gönderilen ortaokul ve lise çağındaki çocukların yaşları 13-19 arasında değişen çocukların ajanlık faaliyetinde kullanıldığı üzerine e, yönündeki ihbar üzerine Ağrı Doğu Beyazıt Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış. 13-19 yaşındaki çocuklara e, casusluk gibi bir ihbarla soruşturma açılmış yani böyle bir sor, e, sorgulama yapılmış gözaltına alınmış. Evet bir de son haber belki yani çok haber kaldı elimizde ama zaman darlığından şey yapamıyoruz açlık grevi demişken Rusya'da Vladimir Putin'e kilise de bir şarkı söyleyerek meydan okuyan ve geçen sene bundan dolayı iki yıl hapis cezasına çarptılan Pussy Riot punk grubu üyesi Nadieżda Tolokonik Tolokonikova bir açlık grevine girmiş ölümle tehdit ediliyorum demiş 7 metrekarelik tek kişilik hücreye kapatılması gibi şeyler ve seni buradan kimse kurtaramı canlı çıkamayacaksın diye ceza kolonisi evet. deniyor çok korkunç şeyler evet. yani. açlık revinden bahsetmişken bugün e, depremden sonra konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalan ve elektrik ve sularının kesilmesine karşı başlattıkları açlık revinin e, 17-25 gününde evet. vanlı ve gayet yani. ciddi bir durum devam ediyordu. Evet haberlerimiz genel olarak bu şekilde devamını da bir şekilde geçti. Ha, bir de Bangladeş'te işçiler köle şartlarında çalışmaya itiraz ettiler, isyan ettiler. On binlerce işçi asgari ücretin yükseltilmesi talebiyle iş bıraktı. Hatta elli binden fazla insanın aralarında kadınların da olduğu ve artık e, fabrikaları da yakma noktasına gelmiş oldukları yani şiddete de başvurdukları görülüyor evet aynı zamanda Pendik'te e, hava işte ve kazova direnişindeki e, işçilerin de işçilerden gelen haberler de mevcut önümüzdeki günlerde onu da söyleriz İşçilerden gelen haberlerin içerisinde son olarak da Paris'te lüks otel çalışanları da düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle sokaklara çıkmışlar. Dünya kaynıyor. Açık gazete. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Evet, bugün güvenlik mühendisliği gibi bir kavramdan biraz bahsedelim diye dün konuşmuştuk. Evet, Çok, yani hmm. hani bu kavram tabii sen girişini yap istersen sonra ben devam Evet, ederim. yani özellikle de işte giderek yükselmekte olan bir gerilim, kutuplaşma eğilimleri her kesim ve her siyasi eğilim arasında da açılmaya başlayan işte Beşiktaş,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 gezide ortaya çıkan tepkilere e, muhalefete karşı bir savunma taktiği olarak da düşünülebilir. E, anlaşıldığı kadarıyla gerilimsiz bir e, kutuplaşmasız bir ortamda AKP e, kendisinin tehdit altında olduğunu ya da e, kendisine yönelik tehdidin daha büyüyeceğini varsayıyor. E, gezide de e, e, bunu e, çok tıplak gördük ama e, gezi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 ...tepkilerin kaynağını görmeye... E, ...çaba harcamaktır... E, ...ona göre de bir çözüm üretilebilir... E, ...mesela bir... ...demokrasi eksiği... ...ya da özgürlük e, sıkıntısı... ...söz konusuysa... E, ...demokratikleşme... E, ...yoluyla veya özgürlükleri... ...gelişleterek çözüm... E, ...aramak düşünülebilir... E, Gizide ...bir e, özgürlük... ...sadece özgürlük değil... E, ...başka talepler de vardı... Kekentsel mekanların e, dönüştürülmesinde veya düzenlenmesinde yurttaşların e, katılımını sağlamak gibi e, sonra çevre ile ilgili doğa ile ilgili doğa etkileyen olumsuz etkileyen düzenlemelerden e, vazgeçmek gibi çevreye daha e, saygılı davranmak gibi yani bir hükümetin bunları, düşünmesi e, mümkün. Böyle bir yöntem arayabilir. Aslında genel olarak e, demokratik tepki e, diyebiliriz buna. Yani e, hükümetler e, demokrasi içinde ve demokrasi yollarıyla e, çözüm e, arayabilirler. E, bunun dışındaki yol ya da karşısındaki yol ise e, güvenlik stratejisidir. E, kriminalize etmek, e, sürekli ee, bir uh, polis baskısı ya da güvenlik kuvvetlerinin devrede olduğu bir uygulama seçilebilir böyle bir uh, ihtimalde uh. Uh. Ee, ve uh, ardından işte yargı devreye sokulabilir falan uh. sonuçta baskı aygıtları harekete geçiriliyor burada uh. hükümet aslında ikincisini uh, büyük çok büyük ölçüde ikinci yolu uh, takip ediyor uh. etti ve ediyor peki hani denebilir ki, e, büyük ölçüde e, o yaygın kitlesel gösteriler e, bitti. E, tepkiler var. Ara ara protestolarda oluyor. Buna rağmen hükümet neden gerilimi düşürmek yerine daha da yükselten bir e, politika e, tercih ediyor. Şimdi anladığımız kadarıyla daha doğrusu şöyle bir geçmişine baktığımızda görebildiğimiz kadarıyla AKP aslında e, son e,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 Hesap yapıyor. Peki ben bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bu, bu çok önemli bir e, nokta bence evet. de. E, kontrollü gerilim, yani bunu kontrol altında tutacak bir şey mümkün müdür? İşte bu öyle varsayıyor fakat çok tehlikeli bir oyun oraya gelecek. Evet, zaten. tarihte pek ha. örneği yok gibi. Yok, hani tarihte daha doğrusu Türkiye'ye geçmişinde... <gülüyor>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 bu stratejinin başarılı olması belki mümkündür. Fakat Türkiye gibi gerilim hatlarının, çatışma eksenlerinin fazla ve sert olduğu bir ülkede bu her zaman büyük bir risktir, büyük bir tehlikedir. Herkesi yakabilecek bir sonuç doğurabilir. Yani hükümet bununla ne amaçlıyor diye sormuştuk oradan devam edersek. Hani diyelim ki önümüzde seçimler var. give noktada evet. ben bir ufak parantez daha açabilir miyim? Yani e, ciddi bir tehdit olarak aldığı konusunda herhalde hiçbirimizin şüphesi yok senin de dediğin gibi. Fakat e, bu sadece komplo o teorilerine yansılanmasından dolayı mı yoksa aynı zamanda gel, komplo hiç e, geçerli olmasa bile e, hükümetin e, şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı ilk ciddi meşruiyet çerçevesini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 pompalıyor kendileri için yani sadece içeride bu kadar yaygın bir e, protestonun işte belli bir zaman devam etmesi e, halinde elbette hükümet sıkıntıya girer fakat e, hükümetin devrilmesi zaten sanırım özel olarak e, çok korkulan şey bir ihtimal değil e, yani hükümetin çok fazla üzerinde durduğu bir ihtimal değil ama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 düşünüyorlar sanıyorum. Yani bu söylediklerim onların zihnini açıklamalarından ve tepkilerinden okumaya çalışma çabasıdır. Yani öyle elbette vaka kendi başına doğru okunsa yöntemler de ona göre seçilirdi. Yani bunun bir toplumsal huzursuzluk, bir işte baskıcı, otoriter gidişata çevre ve kent mekanlarını e, talan eden neoliberal politikalara e, bir tepki olduğu şeklinde anlaşılsaydı hükümet tarafından evet, bir bir başka ha, bir yol seçilecekti. Evet haysiyet ayaklanması e, Şimdi bu, bütün bu çerçeveden baktığımızda e, hani karşıda esas toplumsal kökenleri e, olan bir ile e, karşı karşıya olduklarını değil kendilerinin işte zorda bırakılmasını hedefleyen bir tertiple karşı karşıya olduklarını düşününce bu sefer bunu güvenlik tedbirleriyle, güvenlik stratejileriyle bertaraf etme yolunu seçtiler. Bertaraf edebileceklerine inandılar. Şimdi güvenlik mühendisliği dediğim şey aslında çok boyutlu.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 gördüğümüz tablo buna uyuyor bana göre. Yani e, hükümet bir sürü alanda gerilimi kontrollü bir şekilde sürdürme gayesiyle çeşitli güvenlik teknikleri kullanıyor. E, güvenliğe da, e, yönelik güvenlik politikalarını ayakta tutacak e, ve e, güçlendirecek teknikler e, kullanıyor. E, diyelim taraftar gruplarını bölmek. E, şimdi e, çarşının e, gezi'de nasıl bir rol oynadığını e, herkes gördü, biliyor. Ve e, Gezi'den çok büyük bir huzur, rahatsızlık duyduğunu başbakanın ve hükümetin de e, yine herkes biliyor. Bu zaten e, yayın organlarına, hükmete yakın yayın organlarına baktığımızda bu da açıkça görülüyor. Şimdi yani derbide o gün yaşananların... E,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 ortaya çıktılar diye düşünebilir, düşünülür de nitekim açıklamaları, bu taraftar grupların açıklamaları ve maçlardaki tavırları da bunu gösteriyor kendileriyle yapılan röportajlarda da bunu söylüyorlar bir şekilde dolaylı da olsa itiraf ediyorlar şimdi böyle yollar kullanılarak bu gerilim gerilim ortamı canlı tutuluyor yani e, bu meseleye e, demokrasi ve siyaset içinde e, herhangi bir meseleye demokrasi ve siyaset içinde çözüm e, aramak yerine e, gerilimi ve kutuplaşmayı e, canlı tutarak kontrol etme e, e, çabası. Yani burada belirleyici olan bu, bu güvenlik mühendisliğinin teknikleri de bu fikre dayanıyor, bu fikri besliyor, bu politikayı e, besliyor. Şimdi bu taraftar gruplarını bölüp orada da bir gerilim hattı oluşturmak ve o gerilimi de canlı tutmak gördüğümüz gibi Beşiktaş maçında çok tehlikeli bir biçimde patladı. Şimdi evet çok çok daha büyük olaylar yaşanabilirdi. Çok çok ciddi sonuçlar, daha ağır sonuçlar da ortaya çıkabilirdi. Şükür bence bu kadarı az sayılır şimdilik ama böyle bir politika ve güvenlik mühendisliği teknikleriyle toplumsal olaylara yaklaşmak ne kadar tehlikelidir onu çok açık gösterdi. Her zaman e, kontrol edilemeyebilir ve hatta bence kontrol edilmesi ihtimali e, edilmemesi e, ihtimalinden çok daha düşüktür. E, çünkü e, bu tür e, ortamlarda karmaşık toplumsal yapıların nasıl e, harekete geçebileceği ve nasıl etkileşebileceği önceden kestirilemez. Önceden de kontrol edilecek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 geçiş olmadı yani kontrolsüz geçiş olmadı ve gaz kullanılmadı taraftara karşı. Görüntülerde gaz kullanıldığı ortaya çıktı. Amatör kamera görüntülerinde Lig TV'nin değil ve eee Bülent Arınç'ın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 Diğer politikayı, güvenlik ekseni politikayı seçiyorsa e, ve bunun da temelinde korku varsa geri adım atmamak gibi bir e, ön kabulle zaten e, işe başlıyor demektir. Yani geri adım atma anlamına gelecek herhangi bir e, icraata girişmez. E, e, mantık böyle bir e, icraata e, yol açmıyor tam tersine e, bunun yolunu kapatıyor. Yani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 önemli yani e, gerilim politikasına karşı e, değişik muhalefet e, e, teknikleri taktikleri yolları üzerinde düşünmek lazım e, ciddiye almak lazım bunları aksi takdirde belki de hani e, öyle hükümetin istediği e, zemine e, gelebilir e, çeşitli mu, hani muharefet e, eğer bunları doğru bir şekilde tespit edemezse. Anlatabildim mi? Evet mi, evet. Ve bence bundan sonra da epey üzerinde konuşacağımız bir alan, cadde gibi bir alanı da açmış oluyorsun bu şeylerle. Çünkü asıl muhalefetin bu konuda büyük bir eksikliğini de hissediyoruz. Ee, evet. Yani altı 7 Eylül, Maraş, Çorum, Sivas daha öncesi Tanma, Yakılması Trakya olayları evet. Evet. yani bunların hepsini de bir kısaca gözden hatırlayıp bunun mümkün olduğu kadar bunları boşa çıkartacak evet. bir yarasıcı. Evet. Senin de dediğin gibi yarasıcı bir evet, yani muhalefete ihtiyacı hani var. Muhalefetin susması, silmesi işte e, falan e, gerektiği anlamına gelmiyor. Ama burada bir politika varsa bütün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 Çok teşekkürler Mitat. Görüşmek üzere. Meovoto. Mitat Sencerle hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Kaste. Rooftop Singers grubundan Walk Right In adlı şarkıyı dinledik. Eric Darling gruptan Amerikalı şarkı yazarı, folk müziği sanatçısı. Bugün doğmuştu 1933'te. O yüzden çaldık. Ona da bir günaydın dedik. Kendisi 2008'de hayata veda etmiş. Önemli bir folk müzikleri konusunda önemli bir Rol oynamıştı 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında. Bizim kuşak iyi. Hatırlar ee, onun kendi bestesi olan o e, Ride'ini sunduk. Evet. Şimdi biraz önce duyurusunu da yapmayı ihmal ettiğimiz e, bir konuğumuz var. Telefonla bağlantı kuracağımız Şanar Yurda Tapan e, uzun zamandan beri devam eden bir düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesinin ülkedeki en önemli simalarından Şanar tapan Türkiye küçük millet meclislerinin 5 yıldan beri varlığını sürdürmekte fakat Ciddi bir ilgisizlik de, siyasi ortaklığın ilgisizliği de var. Bir 5 yıllık e, yani Ekim 12 Haziran 2013 çalışma raporu da yayınlandı Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin. Nasıl e, gidiyor bu meseleler onları konuşmak üzere şimdi e, Şanar Taban'a bağlandık bile. Günaydın Şanar. Günaydın. Merhaba Şanar Bey. Merhaba. Evet, nasıl vaziyetler Türkiye Küçük Millet Meclisleri? Evet, Büyük Millet Meclisleri'nde olduğundan bir miktar farklı. <gülüyor> ee, Başlangıçta bunun biz, e, süremeyeceği düşüncesiyle başladık. Çünkü Türkiye'deki siyasi yapıya ters bir çalışma. Türkiye'de siyaset yukarıdan aşağı doğru örgütlenmiş. Siz bunu tersine çevirmeye çalışırsanız akıntıya körek gibi olur. Üstelik bunun... ...olması gereken ortakları... ...yani bir yandan siyaset, öte yandan sivil toplum... ...her ikisi de ne yeterince... E, ...bu işe istekli... ...sivil toplumda yeterince güçlü değil... ...yeterli deneyimleri yok... ...tam sivil olduğunu bile söyleyemeyiz doğrusu isterseniz... ...e o vakit bu iş yürümez ama... ...bu yolda bir e, adım atılacaksa... ...ve günün birinde bir sonucu... E, ...olacaksa, bu uzun bir zaman bile alsa... ...başlamak lazım... ...bugün başlarsanız diyelim 20 yıl mı lazım... ...20 yıl sonra bugün biter... Önümüzdeki hafta başlarsanız 20 yıl sonra önümüzdeki hafta başlayalım. Gidebildiği yere kadar gider. Düştüğümüz yere kadar yapılan çalışma da boşa gitmez. Günün birinde bu gerçek bir sosyal ihtiyaç olarak doğduğunda başlayacak olan insanlar da sıfırdan başlamazlar. Bizim kaldığımız yerden başlarlar düşüncesiyle başladık ama hiç de öyle gitmedi. Şaka maka 5. yıl dolmuş. Hala varlığını sürdürüyor. Belirli bir tanınmışlığa kadar geldi tabii ki yani sokaktaki insanı çevirseniz nedir bu diye sorsanız herhalde 23 yılında çocukların başbakanlık koltuğuna oturduğunu filan düşünecektir. <gülüyor> Değil tabii ki. Ama belli bir yere kadar da geldi ee, ve bundan sonra da gitmemesi için herhangi bir neden yok. O aslında var. Eğer ortaklar üstlerine düşünü yapmazlarsa devam da etmeyebilir. Evet tam şimdi bu tam bu noktada. Yani ne kadar yol aldık daha ne kadar yolumuz var sorusunu evet. da sorup Devam. hala başlangıçta sayılırız demişsin özette de zaten. Evet. Ama evet. gerçekten de sık sık başka bu tip girişimlerde görüldüğü gibi mesela araya, açık radyoyu da söyleyip katabiliriz. Biz de başladığımız zaman bundan 18 yıl önce... <gülüyor> hiç sürmeyeceği gibi düşünceler ifade eden de çok sayıda arkadaşımız vardı. Gayet iyi niyetle katıldıkları halde bu süremez böyle bir proje diye ama işte iyi kötü sürdü. Bugüne kadar geldi yani. <gülüyor> e i̇yi kötüden pek fazla. Evet. Yani şimdi nasıl ilerlenecek? Peki ilk önce geldiğimiz yerin rakamlarına şöyle evet, bir lütfen. bakalım kabaca. Son 5 yılın özetinden bahsedeyim sadece son yıl değil. Ee, bu 5 yıl içerisinde e, 939 tane toplantı yapılması gerekiyormuş yapılan iller sayısına göre e, ve aylara göre e, 772 tane yapılmış. Bu %82,2 ediyor. İyi bir oran. Evet, iyi Yapılamayan diyor. toplantıların nedeni kim yerde, işte yerde bombalar falan patlıyor, yapılamıyor. Ya da vanda deprem oluyor, yapılamıyor gibi nedenler. Onun dışında ihmalden ya da başka nedenlerle hemen hemen yok gibi. İyi bir şey bu. Sivil toplum katılımı 15.410 sivil toplum katılımcısı bekleniyormuş bu kadar toplantıya. 9.072 tane katılmışlar. Bu %58 onda 8 ediyor. Oran aslında daha yüksek şundilerde Başlarda daha düşüktü. Dengeleyince böyle oldu. Ama gene de 160 kadar bir katılım. Hele az sonra göreceğiniz gibi siyasetin katılımının büyük ihtiyacı. ...birine rağmen sivil toplumun katılma devam etmesi bir şeyin değiştiğini, insanlarda bir mit ve inanç olduğunun bir göstergesi. Seçilmişlerin katılımına gelince, bu dönemde 4.991 tane milletvekili katılımı gerekiyormuş. 321 tane olmuş. %6,43. Çok, bu çok düşük. Evet. Çok belediye başkanı sayısı 772 belediye başkanı bekleniyormuş, 70 tane katılmış. Bu da %9 dokuz Arda burada ilginç bir şey var yalnız belediyeler açısından. Toplantılara ev sahipliği yapan belediyeler 529 toplantıya yapmışlar. Bu %68,5 yani %70'e yakın toplantılar belediyelerin belediye meclis salonunda yapılıyor. Ama başkanlar gelmiyor. Yani olur. al sana salonu ne yaparsan yap demek gibi oluyor ki. Tabii ki o salonu istiyoruz çünkü bir ilde bu toplantının yapılacağı en doğru yer orasıdır seçilmiş bir yönetimin bulunduğu yerin toplantı salonu Biz de orayı istiyoruz. Ama belediye başkanının kendini de istiyoruz. Çünkü yerel konuda konuşuluyor. Ve oradaki muhatabımız da o. Bunlara kabaca baktığımız vakit hemen hemen şöyle bir şey diyebiliriz. Daha zamana ihtiyacımız var. Daha çalışma yapılması gerekli. Ve şu anda eksik olan şey siyasetin katılımı. Siyasetin neden katılmadığına, neden düşük olduğuna baktığımızda da birkaç şey görülüyor hemen. Öncelikle yani böyle genel diyoruz ama çok bu işi çok ciddiye olan, hakikaten ciddi ciddi katılımda bulunan ve etrafta da bunun olumlu duyurusunu yapan çok sayıda milletvekili var. Onlar lütfen gücenmesinler. Gücenmesinler çünkü sayı ortada. Onlar bu atılımın içinde kalıyorlar. Çoğunluk niye katılmıyor? Birkaç tane nedeni var. Birincisi bir milletvekili kendisini, kendisine oy veren insanlara karşı borçlu hissetmiyor ki. Kendisi, en temel problem e, galiba bu o, parmak bastığın şey. Evet, oldu. evet. Yani siyasetin yukarıdan aşağı örgütlenmiş olması evet. demiştik bunun daha uzunca bir adına. E, bu da şu demek, mevcut siyasi partiler kanunu ve mevcut seçim kanunu bu sonucu doğuruyor. Evet. Öyle olunca da e, tabii ki kendi parti liderinin ne e, iyi görünmeye çalışıyor. Aksi takdirde onun kafası kızarsa bir dahaki seçimde adını yazmaz ve siyasi hayatı en azından o partide biter. Birinci bu. İkincisi. E, Şimdi söylemek lazım partilerin yönetimlerinden negatif bir şey görmedik. Başlangıçta kuşuklar falan olmuştu acaba bu karşı partinin bir oyunu mu falan diye ama atlatıldı zaman içinde bunlar. Şimdi partilerle grup başkan vekilleri düzeyinde güzel ilişkiler yürüyor, birlikte çalışılabiliyor falan. Milletvekilleri olsun, il başkanları olsun, teşkilatlı olsun buna baktığında şu şekilde görüyor olayı. Ha bu bizim partilerin merkezi buna ters değilmiş demek bu kötü bir şey değil. Eh o ok, vaktim olursa giderim. Yani bu işi böyle bir davet almış da işte gidebilirse iyi olur şeklinde bir fantezi olarak görüyor. Çünkü burada bir yaptırım yok. Gitmediği takdirde olacak bir şey yok. İnsanlar hemen karşısından çıkıp da vay efendim şu niye bu böyle filan demiyorlar. Bir başka şey daha var. Doğrusu isterseniz Metfiker'in büyük çoğunluğu buralarda biraz ayakları geri geri gidiyor. Çünkü kendi partisinin düzenlediği toplantılara gitmek daha kolay. Kendi yandaşları orada. Aynı telden çalıyorlar gayet rahat orada. Ama buraya geldiği vakit kendisi gibi düşünenler olduğu gibi düşünmeyenler de var. Ve pekala sorular yöneltiliyor, sıkıştırılıyor. Şimdi konuşsa bir türlü konuşmasa bir türlü bazı durumlarda genel merkezler konuşmayın burada çok fazla falan diyorlar milletvekillerine dağıtmayın konuyu diye. Dolayısıyla pek sempatik bir şey değil oraya gitmek. Ee, bütün bunlar birleştiği vakitte Bu sonuç doğuyor Nasıl aşılır Şu anda e, sivil toplum bizce e, Belli bir iradeyi gösterdi Bütün bu eksik katılıma rağmen Devam ediyorlar toplantılara Ve büyük bir çoğunlukta Özellikle küçük illerde Şöyle şeyler diyor Milletvekiller gelmese bile Biz yan yana gelmiyorduk ki Biz bir araya geliyoruz Birbirimizi dinliyoruz ben çok memnunum filan diyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla sivil toplum tarafında değil ama siyasi taraftan bu işe adım atılması için artık beğenmediğimiz yapının yani yukarıdan aşağı doğru işleyen yapının kararını vermesi lazım. Peki Şener, evet. bu noktada bir şey söyleyeyim. Yani bu evet. Türkiye Küçük Millet Meclisi, evet. meclisleri... Evet. Şeyi, aslında dünyada da pek benzerine rastlanmayan o özgün bir demokrasi deneyimi başlangıcı da diyebiliriz. E, farklılığı da şöyle yani bir kere e, düzenli olarak yapılıyor olması, her evet. ayın ilk hafta sonu olması ve doğrudan doğruya e, da aracı kullanmadan yapılıyor olması... Ee, ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde işte demokrasinin en önemli beşiklerinden ve uygulamalarının yapıldığı yer e, kabul edilen o, Amerika'da da town hall meetings dedikleri gelenek e, bu evet, kadar en, şey en yani. evet En çok orada ama o bile yeterince çalışmıyor. Peki burada bu açıdan da özgün bir şeyin 5 yıl bütün dezavantajlara rağmen yürümesi de bir açıdan başarılı sayılabilir değil mi? Gayet tabii. Yani eğer başarıyı devam ettirebilirsek bu da bizim övünebileceğimiz, mutluluk payı çıkaracağımız bir şey olur. Demin dediğin gibi Amerika'daki town hall meetingler çok benziyor yapı olarak ama iki tane önemli farkı var. Birincisi gerektiğinde yapılıyor. Ona e, temsilciler meclis üyeleri veya senatörler yani parlamenterler davet ediyorlar sivil toplumu. Böyle büyük bir yer tutuyorlar spor salonu gibi hatta geçiyorlar kendileri ortaya. İnsanlar oturuyor bütün türbünler gibi etrafını sarıyor. Ve e, ikisinden birini ya diyorlar ben senin işte sizin iki senedir senatörünüzüm nasıl buluyorsunuz icraatımı eleştirin beni. Ya da orada kanunları e, milletvekilleri yapıyorlar ya. Kanun tasarısı hazırlıyor. Evet. Kanun tasarısını sunmadan önce diyor parlamentoya önce seçmenimin görüşünü almak istiyorum. Buyurun tasarım budur ne diyorsunuz diye. Yani iş gerektiğinde yapılan arada bir yapılan toplantılar. İkincisi de orada politika davet ediyor sivil toplumu. Bizim hani kendimize e, e, belki bir övünç boyu çıkarabileceğim bir nokta bizde bunun sivil toplumdan gelmesi. Ey seçtiğim insan. Gittin oraya hadi öyle dört senede bir sene de görüşmeyelim. Her ay karşı karşıya gelelim. Sıcağı sıcağına konuşalım meseleleri diye milletvekillerini ve belediye başkanları onlar çağırıyorlar. Bir de her ay yapılıyor. Büyük mühlet para olarak. Büyük mühlet meclisi tatile girince küçük mühlet de tatile girmiş oluyor beraberinde. Bu da lazım ayrıca düşünüyorum. Niye? Yani? Hayatta akıp gidiyor. Niçin tatile girsin? Fakat özel bir yapı olduğu için 13 temel kurala göre bir kere kurulduktan sonra nerede toplanacak, nasıl toplanacak vesaire bir sürü neyi konuşacak. Her il kendi kararını kendisi alıyor bunlar içerisinde. Dolayısıyla böyle bir şeyi empoze etme durumunda değiliz. Öneririz. Kabul eden yapar, kabul etmeyen yapmaz. Bir de böyle ilginç özel yapısı var bunun. Evet yerel özelliği de çok önemli tabii. Çeşitli illerde her ilin kendi içinde de yapılıyor olması ayrıca da büyük önem taşıyor. Tabii. Evet, keşke il olsa tabii. Evet. 81 e uzas. Peki burada şeyde nasıl nasıl ilerleyeceğiz yani şimdi bunu konuştuğumuz noktada da evet. mecliste açılacak ve önümüzde önemli seçimlerin bulunduğu bir Hiç dönem, olamaz. sık seçimlerin bulunduğu dört hatta seçim evet. yapılacak birbiri ardından. En önemlisi de tabii parlamentonun ne şekilde cevap verebileceği böyle bir ihtiyaca gerçek demokrasi ihtiyacına yetersiz oluyor. Bunu nasıl etkileyebileceğiz ve nereye doğru evri, evrileceğini düşünüyorsun Türkiye Küçük Millet evet. Meclisleri'nin? Sondan doğru cevap vereyim. Bir kere her seçim dönemi Küçük Millet Meclisleri içinde başka bir hareketlenme oluyor. Ee, küçük Millet Meclisleri kendi aralarında toplanıp adaylardan 10 istek diye 10 tane belli başlı isteklerine belirliyorlar. Bu bir milletvekili seçimi ise beş tane genel istek, yerel şey ise beş tane de yerel istek. Şimdi belediye meclis seçimleri başladığı vakit yerel istekler ağır basacak ama on tane isteklerinde. Sonradan adayları davet ediyorlar toplantıya. Adaylar geliyor bakın. Evet. Ve <gülüyor> onun oranını tutmadık ama çok daha yüksektir onların oranı. Geliyorlar ve orada tartışıyorlar. Buyurun diyorlar işte bizim... Küçük Millet Meclisi kendi arasında bir anket yaptı. En çok istenen e, istekler bunlar. Ne diyorsunuz? E, kabul ediyorum güzel falan dediği vakit iyi ne hala. Ama öyle bir mecburiyeti de yok. adayın. hayır ben şu konuda sizinle aynı değilim. Seçilirsem ben bunu yapmak için uğraşmayacağım da diyebilir. Fakat sonunda şu rica ediliyor. 10 tane isteğin bir kağıdın üzerine yazılı. Kabul ettiklerinizin çentik atın yanına, etmediklerinizin yanına. Dilerseniz gerekçe yazın, dilerseniz eksi yazın, çizin üstüne gitsin. Ama en altına seçilirsen ben bunların takipçisi olacağım deyin ve imzalayın. Bir nevi sözlerine bir şeye döktürülüyor. Bu ne kadar etkiler? Başta söylediğimiz nedenler dolayı çok az etkiler. Kendisini ne düşünürse düşünsün en sonunda parti yönetiminin kararına parti disiplini gerekçesi altında uyuyacaktır. Ama bu dediğimiz gibi seçim dönemleri biz hiçbir şey yapmasak da kendiliğine hareketleniyor bundan dolayı. Sorunun birinci kısmına döneyim. Ee, şu anda partilerin Genel merkezlerinden, genel başkanlarından Randevu istedik yeniden hı hı. Bu randevuyu şundan dolayı istedik 5 yıllık durumun belli oldu Bu raporu sizinle birlikte gözden geçirmek istiyoruz Bu bir İkincisi şimdiye kadar gerçekten de Hakikaten hiçbir partinin bir negatif bir şeyini Görmedik, teşekkür etmek istiyoruz Öyle olsaydı çok zor olurdu işimiz çünkü Üçüncüsü de ben artık kendimi emekliliğe Hazırlıyorum, diğerimi genç arkadaşlara Bırakacağım, bir de veda etmek istiyorum Bu 5 yılın sonunda bu e, randevularda durumu konuştuktan sonra çok net olarak kendilerinden iki tane şey istiyoruz. Birincisi, beş yıl içinde gördünüz. Bunun bağımsız, tarafsız ve yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorsanız artık lütfen bunu ilan edin kamuoyuna. İsterseniz gerekli kurullara tartışın, artışın, karar alın filan ama kamuoyuna da ilan edin. Bütün teşkilatınızı da bilsin ve artık milletvekilleri olsun, il başkanlar olsun bu işi bir fantezi gözüyle değil. Ortak oldukları, parçası oldukları bir iş gözüyle baksınlar. Onlar olmadan olmaz bu iş çünkü. Bu iş grev gibi tek taraflı yapılacak bir şey değil. Grevi patronla birlikte yapamazsınız tabii. Buyur. Ama bu işi de siyaset olmadan yapamazsınız çünkü iki tarafın diyalogu. Sivil toplumun monologu değil. Dolayısıyla birinci talebimiz bu olacak. Buna şimdiye kadar bir tek BDP gerçekleştirdi geçen sene. Böyle bir genelgeyi yanıldılar gerçekten bütün teşkilatlarına da. E şimdi bütün partilerin yapmasını talep ediyoruz. Beğenmiyoruz bizler derlerse tamam. Eleştiririz başka ama o vakitte bir adım ötesine soramayız ama eğer hakikaten tamam iyi diyorlarsa artık bunlar kapalı kapılar altındaki cici konuşmalardan ibaret olarak kalmasın. Kamuoyuna ve teşkilatlara açıklansın. İkincisi de Ekim ayının başında 4-5-6 günleri Üçük Millet Meclisi'nin toplantıları var. Hadi Sayın Başkan en yakın ise size hangisi işinize geliyorsa Toplantılardan birine gidin katılın. En somut görüntü de bu olur. Gerçekten de parti başkanları kendilerine uygun olan bir şehirdeki bir toplantıya gidip fiilen katılırlarsa bunun hem medyaya yankısı, yansıması hem de kendi teşkilatlarına en somut örneği vermiş olurlar. Mesela böyle bir şey yaptıkları takdirde gerçekten işin ondan sonraki adımları çok daha kolaylaşacaktır bizim için diye düşünüyorum. Evet ve bir iki şey daha soracağım beş dakikamız kaldı aslında bir tanesi bir siyasi partiler ve seçim kanunun ciddi bir herkes için demokrasinin işleyişi açısından Türkiye'de ciddi bir engel oluşturacak sakıncalar içerdiği eksiklikler içerdiği söyleniyor bu konuda. Türkiye Küçük Millet Meclislerinin bir faydası olabilir mi? E, i̇kincisi de bir de şeyi de e, bu akil insanlar e, barışçı çözüm için işte Kürt meselesinde uygulanan e, şeyde akil insanlar denen toplulukun yaptığı toplantılarda bu Türkiye Küçük Millet Meclisinin e, amaçladığı ortamın da kısmen doğduğu söylenebilir mi? Bunu da sormak istiyorum. İnsanlar bir araya gelip konuşma ihtiyacını da çok duydukları gibi bir ortam yansımıştı medyaya. Ee, kendi çalışma yönteminin de çünkü ben de bir kere katılmış olduğum için bu Türkiye Küçük Millet Meclisleri toplantılarından birine kısa bir sürede e, ilginç bir e, metodolojisi de var. Yani herkesin konuşma süresi sınırlı ve sorular ayrılan bölüm ayrı filan gibi ilginç. Bu, bu üç konuda da bize Öyle. bilgi üç, verir misin? Üç soru, soru var. Üç dakika var. Birer evet. dakikaya sığdırayım ben bunları. Birincisi e, toplantılarda uygulanan zaman yöntemi için. Evet bu başta çok dert oldu bize. Çünkü e, dağılıyor sözü olan bırakmıyorsa e, ona bıraktırmak bir dert. Bıraktırsan sözüm kesti oluyor. E, kesmesen öteki insanlar haklı olarak hep bunu mu dinleyeceğiz diyorlar. Buna bir çare en sonunda başka bir şekilde bulundu. Şimdi ilk öncesi bir toplum konuşuyor. Herkesin beş dakika konuşma hakkı var. Sonra dönüp milletvekillerine veya işte belediye başkanına soruyor ne diyorsunuz diyor. Onun konuşma hakkında beş dakika. Burada genel görüşlerini alacaklar. Şimdi milletvekillerinin haklı bir itirazı geliyordu burada. Diyordu ki yani bana on tane soru soruluyor veya eleştiri geliyor... Onlar 5'er dakika konuşuyor. Ben de 5 dakikaya sığdırmak zorunda kalıyorum diye. Ee, şöyle çözümlendi bu iş. Soru cevap kısmı ayrıldı burada. 5er dakikada herkes kendi genel görüşlerini anlatıyor. Ondan sonra soru yanıt kısmı geldiği vakit soru soranın 15 saniye hakkı var. Sadece soruyu soracak artık. Hayat hikayesi anlatma yok. Görüşlerini birinci bölümde anlattı. 15 saniyelik soruya karşılıkta her soru için iki dakika yanıt hakları var e, mesvekenin kime ise bu soru. Böylelikle kendisine on tane soru sorulan insanların ikişer dakikadan yirmi dakika hakkı oluyor. Burada da itiraz edenler oldu. Yetmez iki dakika diye <gülüyor> örnek olarak e, Ramney'de şeyin, e, Obama'nın... E, e, seçim öncesi yaptıkları şey gösterdi. Aynen bu yöntem uygulanmıştı. Birazcık doğrudan aldığımızı söyleyebilirim. Ama çok rahat bir şekilde örnek işte bak. Evet de, iyi iş bizzat gözlemlemiş <gülüyor> biri olarak söylüyorum. Abi de kronometre var o bela. Evet. Bir kronometre programı var. Kronometre konuşmaya başlar başlamaz perdede herkes görüyor kaç saniye tutu olduğunu. Şimdi bu ister istemez konuşmacıları oraya uyumaya zorluyor. Tam uyuyorlar mı? Değilse bile diyelim ki 30 saniye şöyle kesmiyoruz gene sözünü. Bittiği vakit durduruyoruz kronometreyi Şimdi 30 saniye hak çiğnediğini <gülüyor> yazıyor <gülüyor> 30 saniye alacak biz bir daha seferden tahsil edeceğiz diye. insanlar gülüyor hiddetlemeden geçiyor İkinci, öteki sorulara e, döneyim e, şey sırasında akil insanlar sırasında bir baktık ki zaten onların yapacağı toplantılar için bir zemin hazırlanmış bir sürü ilde o halde biz bu zemini bu işin emrine vermeliyiz İşi küçük Türkiye Küçük Millet Meclisi'nin, Türkiye Küçük Millet şu görevi, bu görevi yoktur ama ana e, konusu diyalog olduğu için tabii ki işidir. Hazır böyle bir zemin var, niye? Şimdi bunlar gidip ayrı ayrı ayrı ayrı, ayrı gruplarla görüşsünler, hepsinin birleştiği bir zemini biz açalım. Farklı toplantılarda yapabiliriz diye teklif ettik. Bazıları ciddiye aldı, benimse de bazıları e, kendi programı üzerinde gitti ama yapılan e, toplantıların bir çoğunda da e, Küçük Millet Meclisi'nin sahası onlara açılmış oldu. Tabii orada farklı bir yöntem. Türkiye Küçük Millet Meclisi doğrudan demokrasiyi tam olarak uygulayabilen bir yer değil. Orada da temsiliyet var. Daha yaklaşık bir dönem. En sonunda yine diziliciler de söz hakkı veriliyor ama temsiliyete göre oluşturuluyor bu. Halbuki bu toplantılarda öyle olmaması gerekiyordu. Neyse ki bu toplantılara ne milletvekili ne belediye başkanı kimse davet edilmedi. İnsanlar davet edildiler ve e, akil insanlar kendi konuşmalarını yaptıktan sonra doğrudan onlara sorular yöneltildi. Negatif bir şeyle karşılaştık mı? Evet, e, onları konuşturmamak kastıyla gelen gruplar oluyordu. Hakikaten can sıkıcı şeyler de yaşanıyordu. Fakat biz elden geldiğimizce böyle konuşmanıza gerek yok. Buyurun oturun sorunuzla yöneltin. Eleştiriniz varsa onu söyleyin. Söz hakkı herkestedir deyince e, mecburen bağırıp çağıracaklarsa da bağırıp çağırıp gidiyorlardı. Tabii ki bu da negatif bir şey oluyordu. Dönüp insanlara diyorduk ki şurada otursalar beraber konuşsak hangisi daha yararlı oldu onlar için? Bağırdılar, susturmuşlaştılar, gittiler. Ama bu negatiflikler yaşandı. Ama bir katkısı da bulunmuştur herhalde. Küçük Üçüncü bir sorum daha kalmıştı. O neydi o? Evet, siyasi partiler ve seçim kanununu... Şimdi e, ben kendi gençliğimden hatırlıyorum. O zamanlar büyük ölçüde partilerin adayları seçileceği zaman parti e, üyeleri gider oy verirdi. Bir sürü ülkede olduğu gibi kimin adayı olacağına onlar karar verirlerdi. Bu sistem yavaş yavaş eridi, eridi, eridi. Şimdi isteyenin kullandığı, isteyenin kullanmadığı bir şey haline geldi. Halbuki eğer teşkilat adaylara en basit noktayı söylüyorum. Bundan ibaret değil her şey gayet tabii ama o vakit daha farklı olur. Şu anda parti liderleri karar veriyor en son şeyde. kendi için çok fazla bir şey fark etmeyecekse bazen arada bir yoklama yaptıkları da oluyor. Bu ve bunun gibi siyasi partiler kanununda bir sürü başka nokta var. Seçim kanununda da baraj gerçekten çok büyüyecek bir engel. O kadar büyük bir engel ki Hani diyorlar bak bu barajın dışında kalanlar zaten toplasan toplasan yüzde şu kadar. Hayır o gerçek değil. Evet. Eğer insanlar oylarının boşa gideceği düşüncesine kapılmasalar o vakit kendi inandığı, kendi hakikaten inandığı bir partiye veya gruba oy verebilir. Şimdi burada boşa gidecek oyun alamayacak o kadar diyor. Kendine en yakın olanına tercih ediyor. O vakitte iki ya da üç parti girmiş oluyor seçime sonuç olarak. Sonradan sonuca bakıp, ah gördüm mü? Zaten yüzde bu kadardı. Hiç şey değişmeyecek diyorlar. Hayır öyle değil. Barajın hiç olmadığı dönem 1965 seçimleridir. Evet milli U, sistem milli bakiye sistemi. Orada da tek başına iktidar oldu yine. Ama kime oy verildiyse, mesela Türkiye İşçi Partisi o zaman yüzde 3 oy almıştı. Millet Meclisinde de 15 sandalyeyle. Bire bir de bir. Yansıyordu. İlla bunlar güçsüz hükümetler yapar, koalisyonlar aslında ondan da çok fazla korkmayalım. Evet toplum olarak belki bir miktar zaman kaybederiz ama uzlaşma kültürüne alışmak zorunda kalırız koalisyonlarla. Bunların işlediği ülkeler de var. Bizdeki gibi daha koalisyonu baştan ben şimdi idare edeyim de sonra bir çelme takalımı düşürürüm, yoluma devam ederim diye gidersen... Bunların sonuçlarında da hiçbir yere varmadığı görüldü. Artık koalisyondan bile o kadar çok korkmamız lazım. Kaldı ki bir parti hakikaten sempasini kazanmışsa insanların o sistem içerisinde de çoğunluğu sağlayabiliyor. Daha 65'te nasıl sağladıysa bugün de sağlar. Evet, bunun da Türkiye'de pek çok başka dönemden örneği değil de mi? vermek mümkün. Yani evet. istikrarsızlığa yol açtığı pek doğru değil. Ee, Şener Yıldız tapan çok teşekkür ederiz. Ve hakikaten ee, mucize gibi de bir şey bir yandan da bu Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin beş yıldır varlığını sürdürmesi bile Ama çok... Demek ki bu potansiyel var. Biz hep negatif olaylar göre göre çok da yani, kapılıyoruz evet. ve atılabilecek adımları atmıyoruz. Attığımız vakitte aynen <gülüyor> radyo örneğinde olduğu gibi ve küçük millet meclisi örneğinde olduğu gibi mesafe kat edilebiliyor. Kolay mı? Değil. Ama e, hiçbir iş şey kolay değil zaten. Evet. Çok teşekkürler evet, Şanar. Caşar, teşekkür de ederim. De i̇yi günler. Evet, Şanar Tapanla sivil haklar savunucusu, demokrasi savunucusu Şanar Tapanla son 5 yıldan beri var, varlığını sürdürmekte olan Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin bir değerlendirmesini yaptık yeni bir seçim dönemine girilir ve mecliste yeni çalışma dönemine girmek üzereyken hepimizin hayatını birinci derecede ilgilendiren demokrasi sorunlarını da konuşma fırsatımız oldu bu şekilde evet böylece de açık gazete programını bitirebiliyoruz bitiriyoruz bitirirken de sık sık yapmakta olduğumuz gibi bir müzik parçasıyla bitirelim The Spirit grubuna kulak vereceğiz şimdi de John Locke grubun elemanlarından 1943'te bugün doğmuş Los Angeles'lı bir müzisyen 2006'da da hayata veda etmişti o grubun e, Matrak'ta bir başlığı olan şarkısını dinleyeceğiz World Eat World Dog yani it, it dalaşı dünya yerine dünya dalaşı It ya da köpek şeklinde çevrilebilecek bir şarkı bu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. este